Kardeşlerim, muazzez müminler İslam, iman, irfan ve hikmet yürüyüşüdür Müslümanlar imanla, irfanla, ilimle yürekleri onarırlar Allah Azze ve Celle Nûn vel kalemi ve ma yastırûn buyuruyor Mekke-i Mükerreme'de insanlar Kur'an'a hakimle henüz tanışıyorlardı ki vahiy ile birliktelikleri daha çok yeniydi. Kainatın sahibi onlara hedef gösteriyor. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun. levh mahfuz'daki hakikati Kur'an'ı yazan kaleme yemin olsun. Hafaza meleklerinin kalemine yemin olsun. İslam'ı yüceltmek için ömürlerini Allah ve Resul yoluna adayan alimlere onların kalemine yemin olsun. Nun vel kalem ve mâ Onların yazdıklarına yemin olsun. Kur'an-ı Hakimin sahibi işaret buyuruyor ki ne zaman bu bayrak ne zaman hakikatin sancağı düşecek olursa, o zaman erbabı kalem gelecek. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi, âlim-i Rabbani'ler gelecek. Onlarla bu sancak yeniden dünya gönderine çekilecek. Kılıçla kazandığınız zaferleri, kalemle, kelamla, ulema ile ebedileştireceksiniz. Fakat bir de karşı taraf var. İmandan hakikatten nasib olmayanlar. Wa kalu ya ayyuhallidi nuzzila alehi zikru <gülüyor> in nakelemcunun. Onlarda ilim irfan yürüyüşüne cinnet yürüyüşü diyorlar. Kur'an Hakim nun wal kalami wama yasturun ma ante binamet Rabbiki majunun. Allah'ın nimeti ihsanına muhatap olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen mecnun olamazsın. Sen de cinnet hali olamaz. İnsanlar, insan olanlar, insan olma özelliğini yitirmeyenler senden nefret edemezler. Fakat onlar ey kendisine zikir indirilen, ''Ey kendisine vahiy gelen, Kur'an nazil olan Muhammed, sen mecnunsun.'' dediler sallallahu aleyhi ve selleme. Oradan baktılar. İlim yürüyüşünüz, irfan yürüyüşünüz, yürekleri onarma hamleleriniz karşı tarafça, cinnet olarak, nefret olarak algılanacak, öyle görülecek. Efendimiz aleyhisselama geldiler. ''Yapma.'' dediler. ''Biz ayrı mahalle, sen ayrı mahalle.'' Dünyayı ikiye bölmeyelim, yine aynı mahallelerde yaşayalım. Bizim putlarımızı aşağılama, içkinin, kumarın, fuhşun, faizin olmadığı toplumların özlemini, hayalini kurma. Bunlardan insanları uzaklaştırma, içki olsun, kumar olsun, aristokrasi olsun. İnsanların alın terinden sana ne dediler, bunlardan bahsetme dediler. İnne'r <coughs> rifka la yekunu <recommendation> fi şey'in illa zanehu ve la yunza'u min şey'in illa Buyurmuşlardı ki sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede nezaket varsa orada insaniyet var. İnne'r rifka la yekunu fi şey'in illa zanehu. Rifk nezaket zarafet nerede varsa ona güzellik verir. İnsanlık onun gibi nazik birisini görmedi. Onun kadar zerafetten, latafetten bahseden başka birisine yeryüzü, insanlık alemi şahit olmadı. Gelen kimseyi geri çevirmedi. La ilahe derken oradaki hayır, la'dan başka kimseye la demedi. Geri çevirmedi. Fakat onlar geldiler. Bu dünyayı ikiye ayırma. Hakla batıl mücadelesinden bahsetme. cahiliye deme bizim kültürümüze. Onlar yalanlarını, zulümlerini müdafaa ediyorlardı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o ana kadar hayır demeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma te'budun Ey kafirler buyurdu Allah Azze ve Celle'nin huzurunda onun önünde eğilen bu başım asla sizin putlarınız, değer yargılarınızın önünde eğilmeyecek. Mekke şahit olsun buyurdular. La abudu ma ta'budun. Asab-ı Kiram radıyallahu anhum. Onlar da zor durumdaydılar. Evlerine ekmek götüremiyorlar, Mekke sokaklarında Allahu ekber diyemiyorlardı. Öyle bir zamanda yanlarına geldiler dediler ki birlikte yaşayalım biraz siz taviz verin biraz biz taviz verelim eski günlerimize yeniden dönelim dediler fakat ashabı kiram radıyallahu anhum bir defa düşünmediler, bir defa olsun geriye dönsek, yeniden cahiliye hayatını yaşasak dayanamıyoruz. Mecalimiz kalmadı, takatimiz kalmadı. Mekke'de kafirlerin barikatını aşıp daha fazla gidemeyiz. Olmuyor ya Resulallah demediler, düşünmediler, aç bıraktılar onları. Zorda kaldılar, darda kaldılar. Fakat bir an olsun geri adım atalım bunu düşünmediler. Mekke ile anlaşalım, anlaşalım diye düşünmediler. Çünkü hakikatte pazarlık olmaz, dinde pazarlık olmaz. Allah'ın ayetlerinde pazarlık olmaz. Reddediyorum buyurdu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çağakkale Muharebesi'nde Osmanlı askerleri zorda kalırlar. Yer yer belli mevzilere ekmek ulaştıramazlar. Çorba ulaştıramazlar. İngiliz ordusu bunu fırsat bilir. Uçaklarla bildiri dağıtırlar. Bildiride şunlar yazar. Eğer teslim olursanız, sizden önce esir aldığımız Osmanlı askerleri, onlar nasıl rahat ettiyse siz de rahat edeceksiniz. Sizi selametle evinize göndeririz. Aç olan karınlarınızı doyururuz. Bize teslim olun. Buradan daha öteye gitmeyin. Bu yolun sonu yok. Dünyanın en güçlü ordusu donanması Çanakkale'ye geldi. Ölüm mahşeri burası. Buradan zaferle çıkamazsınız. Bildiriler dağıtıyorlar. Aç olan karınlarınızı doyururuz. Onlar Mekke'ye baktılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a baktılar. 3 yılla la ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi diye açlık ambargosuna tabi tutulan ayakkabılarının derilerini ağızlarına götürüp çiğnemek zorunda kalan Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum hazaratını düşündüler ve dediler ki وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنُهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sizin لِنَفْتِنَهُمْ فِي İnsanları imtihan etmek için dünyanın nimetinden, ihtişamından onların bir kısmına veririz Hazreti Muhammed'in ümmeti aç kalan Müslümanlar zorda kalanlar kuşatılanlar Allah yolunda şehit verenler sakın ha o zalimlere kafirlere onların şehirlerine onların arabalarına Onların lüks hayatlarına bakmayınız, gözlerinizi oraya dikmeyiniz. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ Bakmadılar dediler ki sizin ekmeğinizi kabul eden ey İngilizler sizin çorbanızı kabul edenler insanoğlu olamaz dediler Adem'in oğlu olamaz dediler bizi ayağını abdestsiz yere basmayan analar doğurdu sizin ekmeğinizi alıp o analara ihanet edemeyiz dediler yapamayız dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna gitme, daralacaksınız, kuşatacaklar. Hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Hakkın safında, Hakkın yolunda olunca taarruz edecekler. Abdülhamit Han Hazretlerine taarruz ettiler. Hakk'ın yolunda yürüyor diye Filistin'den yer istediler, toprak istediler. Emanuel Karasu'yu huzurundan kovdu, tart etti. Şuhada kanıyla alınan Filistin Kudüs toprağı üzerinde Abdülhamit operasyon yaptıramaz dedi. Muhammed Mürsi ona da geldiler. Yapma dediler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna 14 asıl sonra Mısır'ı yeniden döndürmek için adım atma, hamleler yapma, sana müsaade etmeyiz. Muhammed'in nizamından, Allah'ın nizamından bahsetme dediler. Bak gücümüz var, İsrail var, Amerika var, dünya var, zindan var, bizimle baş edemezsin dediler. Onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüme kararlılık ve iradesi gösterdiğinden dolayı aldılar uzaklaştırdılar. Onun için Mısır sokaklarını Müslümanlara makber yaptılar mezarlık yaptılar. Siz ilimden, irfandan, hakikatten bahsediyorsunuz. Onlar irtica diyorlar, yobazlık diyorlar. Çağ dışı bir hayat müsaade etmeyiz, geçit vermeyiz diyorlar. Kardeşlerim نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَصْلُرُونَ Allah Azze ve Celle İlim yürüyüşü, irfan yürüyüşü, hakikat yürüyüşü İslam'ın kendisidir buyurmuştu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle cinnet yok, delilik yok. Fakat onlar böyle propaganda yapıyorlar. Ve bize de buyuruyor ki Efendimiz aleyhisselamın şahsında. Devam ediyor ayeti kerimeler aşağıya doğru. ''Fela tud'il mukezzibin'' Müslümanlar, meyhaneleri kuranlar, kumarhaneleri tesis haline dönüştürenler, kadınların bedenlerini satanlar, kadınları cinsel istismar vasıtası yapanlar, onlar size saldıracaklar, onlar İslam'ı, onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun yolunu yalanlayacaklar, onu tekzip edecekler, Allah'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarına teslim olmayın. Onlara ittiba etmeyin. Onların karşısında eğilmeyin. Dizi çökmeyin. Kur'an'ı bırakmayın. Mekke'yi mükerremede daralan, evine Fatıma'sına ekmek götüremeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bakın. Uhud'da Hamza'sını, Musab'ını, Abdullah Bin Cahşı'nı şehit ve ama teslim olmayan Hazreti Muhammed'e ittiba edin. Fe la tud'il mukezibin. Allah'ı yalanlayan, Muhammed'e hakaret eden sallallahu aleyhi ve sellem din düşmanlarının karşısında diz çökmeyiniz. Ve du law Onlar istiyorlar ki onlar arzu ediyorlar ki sen taviz ver Onlar da sana yaklaşsınlar Ümmetin kızları, Meryemler, Asiyeler, Fatımalar Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanları Ekranlarla evinize geliyorlar İstiyorlar ki siz cahiliyenin kadınları gibi olun Hayatınızdan taviz verin Başörtünüzü bez parçasına çevirin Örtünüzü vücudunuza yapıştırın Ey ümmetin kızları Allah azze ve Celle size Hazreti Meryem'den bahsediyor. Wa Maryam ibnetu İmranel lati ihsanet farcaha fenfakna fihi min ruhina ve saddakat bikelimati rabbiha Allah'ın nizamına dönen, Kur'an'dan başka Allah'tan başka tanımayan ümmetin kızları Hazreti Meryem gibi senden başka sığınak barınak tutamak tanımıyoruz ya rabbidin ve <Sessizlik> du law ve la tud'u kull halafin Onları yemin edecekler, propaganda yapacaklar, reklamlarını billboardlara asacaklar, sinemayla evinize girecekler. وَلَا تُدِعْ külla حَلَّا mehin, Yemin edenlere, propaganda yapanlara, Allah'a ve Resulüne düşmanlığı evinize sokanlara Sakın ha onlara teslim olmayın İttiba etmeyin Karşılarında diz çökmeyin Onlara bağlanıp Hz. Muhammed'e ihanet etmeyin Onlar karakterlerini kaybettiler Hemmezim meşşâim bin Onlar elleriyle İnsanlıkla alay ediyorlar, bombalar yağdırıyorlar, insan haklarından bahsediyorlar. Şam'da Bağdat'ta, alem İslam'ın şehirlerinde anneler yavrularının tabutları arkasında gözyaşı döküyorlar. Onlara, elleriyle, dilleriyle alay edenlere, söz taşıyanlara sakın ha onlara itibar etmeyin, onların karşısında diz çökmeyin. مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدِ نَث۪يمُ Onlar hayra engel oluyorlar. İspanya'da gördünüz, kadına kuruş atıyorlar, eğiliyor kadınlar kalkıyor, alay ediyorlar. Onlar yardım vermez, onlar sadaka vermez. Mennail عِلِّ الْخَيْرِ Hayra engel olurlar, vururlar Şam'ı. İnsanların evlerini vururlar, Afganistan'ı vururlar, aç kalan ailenin reisleri, babalar ayrılırlar şehirlerinden. Çocuklarına ekmek kazanabilmek için denizlere çıkarlar, Ege'ye çıkarlar, botlarını vururlar, delerler. Batırırlar, seyrederler, eğlenirler, keyif yaparlar. Mennâ illil khayri mu'tedinezîm Hakkınıza tecavüz eden, hukukunuza tecavüz eden, günah fabrikası olan zalimlerin, kafirlerin, Allah düşmanlarının karşısında eğilmeyin, teslim olmayın. Hazreti Muhammed'in yolunu bırakmayın. Ebubekirleri Bekirleri, Ömerleri, Garip bırakmayın Müslümanlar, men nail lil khairi mu'tedi nesim, gütulim بعد ذالك Son onlar kabalar, softalar. Onlar sizin şehirlerinize eşkıya ile bomba yüklü araçlar gönderirler. Kendilerinin bir tane adamı ölürse dünyayı ayağa kaldırırlar. Fakat sizler şehit verdikçe onlar keyif yaparlar. Bütün bunların ötesinde zenim onlar. Nesepleri belli değil, babaları belli değil. Kimden dünyaya geldiler, nikahsız yaşarlar. Batıya bakın, Avrupa'ya bakın, Posmaden bir dünya diyorlar. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla evleniyor. Böyle bir dünya, o dünyanın karşısında teslim olmayın. Otulim bade derlike zeniim, da mali ve benim. Onların malı var, onların gücü var, onların iktidarı var diye. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu ''İlim, irfan, yürüyüşünü terk etmeyiniz.'' Kur'an'ı garip bırakmayın, İslam'ı garip bırakmayın Belalar yar üzerinize, şehitler verirsiniz, acılar çekersiniz Ama bütün bunların sonunda Allah size zafer verecek Allah yeniden yolunuzu açacak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onu kuşatmışlardı, ashab-ı kiramı kuşatmışlar Gözünüzün önünde dursun, ona bakın Önümüzde Hz. Muhammed aleyhisselam olsun Uhutta hamzasını verdi Abdullah'ı verdi şühedayı verdi onlar lisanı haliyle ey kafirler ey zalimler bizler İbrahim'iz Bizler bizim evlerimizde, bizim mahallelerimizde Allah yolunda verilecek kurbanlar bitmez, İsmail'ler bitmez. Şu verdikçe Müslümanları, Hz. Muhammed'in öğrencilerini diz söktüremezsiniz diyecekler. Teslim olmayacaklar zalime. اِنَّ الَّذ۪ي aleykel Kur'an الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bakın, Mekke'yi mükerremeden gözyaşı dökerek ayrılmıştı. Benim gözümde, benim nazarımda, ey Mekke senin gibi şerefli başka şehir yok demişti. Ama kabul etmediler, yaşamama müsaade etmediler. ''Onun için ayrılıyorum.'' buyurmuştu. İnnelledi faradâ aleykel Kur'âne lerâduke ilâ ma'ad.'' Allah Azze ve Celle ayrılırken ona müjde vermişler. ''Döneceksin sekiz yıl sonra Mekke-i Mükerreme'ye ağlayarak, gözyaşı dökerek ayrıldığın şehre Fatih olarak geleceksin ya Muhammed.'' buyurmuştu Kur'an. Kardeşlerim, Ey zorda olanlar, darda olanlar, evlatlarını şehit verenler, Hz. Muhammed'in öğrencileri, eğer onun sünnetine ittiba edersek, Kur'an'a hakimi evimizde hakim kılarsak, sokağımıza taşırsak, dua dua Allah Azze ve Celle'ye ittiba edersek, göreceksiniz Hazreti Muhammed'e olan vaadini gerçekleştiren Allah Azze ve Celle, bize olan vaadini de gerçekleştirecek. Alemi İslam'da yeniden zafer maçları söylenecek Allah'ın inayetiyle. اِنَّلَّذ۪ي Farada aleykel الْقُرْآنَ لَرَادُكَ الْاَمَادُ Eğer <gülüyor> biz, فَلَا تُدْعِ Allah Azze ve Celle'nin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a olan bu emrini yerine getirirsek, Ayakta durursak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yıkılmaz, yıkılmadı, yıkılmayacak. Kıyamete kadar hakla batılın mücadelesi devam edecek. Yeniden Kudüs Allahu Ekber, yeniden Mısır'da Şam'da Allahu Ekber denecek. Yeniden Maksistlerin Dinsiz eşkıyanın paçavrası o eşkıya yok olacak. Eğer biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun yoluna kayıtsız şartsız ittiba edersek Allah vadine hülfetmez kardeşlerim. Toparlanabilirsek, ümmet olabilirsek, kardeş olabilirsek, Türkler, Kürtler, Araplar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağına doğru koşarsa Allah'ın zafere dair vaatleri bizim için de gerçekleşecek. İbrahim olalım, İsmail olalım. O safta duralım, o mevzide duralım. İki güzelden birini Allah İhsan buyuracak. yaşa hadeti verecek, ya zaferi verecek.